Nisan Terör örgütü IŞİD'in denetimindeki Suriye topraklarından ateşlenen katyuşa roketleri, Kilis'te ülkelerindeki iç savaşta yaşamını yitiren kişilerin dul eş ve yetim çocuklarının barındığı Hacı Hafız sokaktaki 3 katlı sumak apartmanının çatısına isabet etti. Korkunç patlamada ev harabeye döndü. Odalarda barınmakta olan 16 yaşındaki Yasmin Süleyman'la, 12 yaşındaki Muhammed ve Tensim Hayro ve bir de 8 yaşındaki kardeşleri Mutassem Hayro öldü. Faciada 5 çocukta muhtelif yerlerinden yaralandı. Katriş ve roket yağmuru altındaki kilis dikenin üstündeydi. Ocak ayından bu yana kentte ölenlerin sayısı 18'e yükselmiş, tepki için valide yürüyen ve öfkelerini dile getiren yüzlerce insanı teskin etmek, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na düşmüştü. Başbakan roketlere karşı bölgeye zırhlı ambulans gönderileceğinin müjdesini veriyor. Ayrıca çatışmaların ardından dümdüz olmuş Diyarbakır'ın o kadim ve benzersiz Sur beldesinin yukarıdan bakıldığında kalp şeklinde göründüğünü açıklıyor ve bu semavi müjde ile yaralı gönüllere su serpiyordu. Bu arada hayatta kalmayı başaran mülteci çocuklar da akranlarına kıyasla pek şanslı sayılmazdı. Hatay'da bir marketin önündeki ekmek dolabından pide alan aç çocukları yakalayan iki kişi çocukları öldüresiye döverek Osmanlı Ali canaplığının yerinde artık yerler estiğini ispat ederken demokrasinin beşiği Britanya'nın parlamentosu Avrupa'daki mülteci kamplarında barınmaya çalışan kimsesiz 3000 bin çocuğun ülkeye kabulüne ilişkin öneriyi reddediyor. Böylelikle Üzerinde bir zamanlar güneş batmayan Yüce Britanya İmparatorluğu'nun torunları olarak kraliyetin yüzünü kara çıkartıyordu. Osmanlı'nın eski vilayetlerinden Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da mülteciler artık maket idam sehpalarıyla protesto edilir, daha doğrusu dehşete düşürülürken Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yeni anlaşma uyarınca İzmir'in Dikili ilçesine apar topar hazırlanan kampa Yunan adalarından ilk mültecilerin getirilmesine başlanıyordu. Bu anlaşmaya göre Türkiye'ye iade edilen mültecilerin kampa apar topar yerleştirilmesi esnasında Dikili Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Mustafa Tosun bir gün içinde tam 32 canlı yayına çıkarak kamuoyunu aydınlatma görevini bir hakkın yerine getiriyor. Tam o esnada da dışarıda bir yanda göçmen karşıtı eylemler, bir diğer yanda da göçmenlerle dayanışmaya gelenlerin basın açıklamaları göze çarpıyordu.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 Çoluğumuza çocuğumuza ekmek götürüyoruz oradan. Artık Akdeniz'de batan gemilere ilişkin haberlerde Beşen 1K'nın esamesi bile okunmuyordu. Ne, nerede, nasıl, ne zaman, neden olmuştu, kim olmuştu? kim kalmıştı? Bu soruların yanıtları sadece tahmini olarak veriliyor. Mesela 500 kişi civarında ölüden bahsediliyordu. Aynı anda mültecilere yönelik sert ve acımasız söylemleriyle dikkat çeken Slovakya'nın başbakanı Robert Fico... Kalp krizi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede Tunus asıllı mülteci uzman doktorun ihtimamı ile hayata döndürülüyordu. Aynı zamanda Avrupa Birliği dönem başkanı da olan Fico yıl sonuna doğru hayata ne kadar hızlı bir dönüş yaptığını ispatlarcasına, kendisine kamu ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı yolundaki iddialar hakkında soru soran kadın gazeteci Zuzana Hlavkova karşısında kontrolünü kaybedip, Ağzını fena bozacaktı. İçinizden bazıları çok pis ve Slovak karşıtı olan bipler bu sözlerimin de arkasındayım diye höyükürerek bu söylentilerin Slovakya'nın Avrupa Birliği başkanlığını lekelemek için uydurulmuş bir komplo olduğunu söyleyecekti. Avrupa Birliği dönem başkanlığı aralıkta sona eren Slovakya Başbakanı'nın İzlandalı mevkidaşı David Gunnlaugsson'un başı ise Panama belgeleri olarak adlandırılan yeni bir siber ifşaat patlaması dolayısıyla büyük dertteydi. Panama menşeli Mossack Fonseca adlı karanlık hukuk firması tarafından 214 bin küsur offshore kurum için düzenlenmiş olan 11,5 milyondan fazla gizli belge, Almanya'nın Süddeutsche Zeitung gazetesine ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli International Consortium of Investigative Journalists kurumuna da iletilmiş ya da kimliği meçhul kişiler tarafından sızdırılmıştı. 1970'li yıllardan bu yana tutulan kayıtlara ilişkin 2.6 terabayt büyüklüğündeki sızıntıda çok sayıda ülkenin siyasetçileri, sporcuları, gazetecileri ve iş insanlarının ülkelerine vergi ödememek için yaptığı bin numara açığa çıkmıştı. Panama belgeleri İngiltere Başbakanı David Cameron'ı, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko'yu, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'yi, Birleşik Arap Emirliklerinden Halife Bin Zayed El Nahyan'ı, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz el-Suud'u, Rusya Devlet Başkanı Vladimirovich Putin'in yakın çevresini ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızlarını zor durumda bırakmıştı. Ama bütün bu yalan dolanlardan döndürülen bunca dolaptan ötürü istifa edecek tek bir kişi çıkacaktı. İzlanda Cumhurbaşkanı David gunn Hatta o da önce... Sorulan sorular karşısında tıpkı Slovakya Başbakanı gibi sinirlenir gibi yapıp basın toplantısını sinirle terk edermiş gibi yapmıştı. Ancak kısa süre sonra istifayı basmak zorunda kalmıştı. Neden? Çünkü bu yalandan ötürü sadece İzlanda halkı sokaklara dökülmüş, tencere tava almış ve sadece İzlanda muhalefeti başbakanı istifaya zorlayabilmişti de ondan. Türkiye'deki isimlerin açıklanmasına daha bir ay vardı ama... Vergi cennetlerine ilişkin veriler ve siber skandaller Türkiye'de de fazlasıyla mevcuttu. Panama belgelerine göre pek çok tanınmış firma, hemen her iş kolundan ve her daldan pek çok saygın isim, yıllar yılı çaktırmadan uzak yakın vergi cennetlerinde büyük miktarlarda vergisiz para saklamaktaydı. Bilinen atasözündeki gibi, Balık baştan kokardı ve fakat nedense hepimiz birden koku alma duyumuzu biraz yitirmiş gibiydik sanki. Panama belgeleri konusu mayıs'ta daha da bir ay yuka çıkacaktı. Öte yandan ülkede bir başka rezaletin kokusu da ortalığı o sıralarda sarı verdi. 50 milyona yakın kişinin yani tüm ülke nüfusunun neredeyse 3'te 2'sini oluşturan vatandaşların kimlik bilgileri bir internet sitesinde çarşaf çarşaf yayınlandığına tanık olduk. 2010 yılına ait olduğu söylenen arşivi internete yayanlar bu bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü'nden temin ettiğini ima etse de Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım kimlik verilerinin seçimlerde siyasi partilere verilen bilgiler üzerinden ele geçirildiğini iddia ediyor. Dolayısıyla kendi partisi dışındaki partileri dolaylı yoldan suçluyordu. Daha önce internet teknolojisini kafayı taktın mı o zaman işin kötü çok fazla hikmetine fazla şey yapmamak lazım diyerek tanımlayan bakan, arşive girmeye çalışan vatandaşları, siz kendinize ait bilgileri zaten biliyorsunuz. Oraya girmek zaten tuzaktır. Girdiğiniz anda size ait başka bilgilere ulaşmak istiyorlar diyerek uyarıyordu. Yeni anayasa tartışmalarının şahsi düşüncelerini ifade ettiğini söyleyerek, Laiklik bir kere yeni anayasada olmamalıdır diyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın açıklamaları, Rotterdam Başkonsolosluğundan gurbetçilere Erdoğan'a hakaret edenleri bize bildirin şeklindeki çağrı haberleriyle birlikte gündemi belirliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yazar Tolkay'ın fiktif karakteri Gollum'u yan yana koyan bir fotoğraf paylaştığı için yargılanan Doktor Bilgin Çiftçi'nin davasında da uzman bilirkişi raporları dosyaya ekleniyordu. Bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildiriye imza attıkları için tutuklanan ve haklarında terör örgütü propagandası yapmaktan 7,5 yıla kadar hapis cezası istenen 4 akademisyen, Esra Mungan, Meral Camcı, Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Kaya'nın tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. Camcı yaptığı açıklamada ''Barış talebimizin takipçisi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz'' derken, 2016 yılının Nisan ayında ülke büyük bir şiddet sarmalının içine doğru çekilmeye devam ediyordu. Çözüm sürecinin bitmesinden bu yana devam eden operasyonlarda 480'i aşkın asker ve polis şehit olmuştu. Ankara'da Cebeci Asri mezarlığının dolması üzerine yeni bir şehitlik yapılmıştı. 16 Ağustos 2015 ile 20 Nisan 2016 tarihleri arasındaki 8 aylık o kısacık süre içinde 78'i çocuk olmak üzere 338 sivilin hayatını kaybettiği ifade ediliyordu. Ayın sonuna yaklaşılırken Bursa'da taşıdığı bomba düzenini Ulu Camii yakınında patlatarak 23 kişinin yaralanmasına neden olan teröristin %90 oranında PKK mensubu olduğu açıklandı. %10'luk payın kime ait olduğuysa belirtilmedi. Yine o günlerde başarı hikayesi konulu bir konferansta girişimcilere girişimcilik, dürüstlük, liderlik ve markalaşma konuları anlatıldı. Bunları anlatan girişimci Panama Belgeleri adlı büyük ifşaat zincirinde Britanya'nın Virgin yani Bakire Adalarındaki vergi cennetlerindeki saklı paraları olduğu ortaya çıkan Zorlu Holding'in CEO'suydu. Türkiye'nin daha da gelişmesini istiyorsanız yerli ürün kullanın uyarısında bulunan CEO. Önce ülkemiz, kurumumuz ve ailemiz diyeceğiz dedikten sonra biz insansız hava aracı yaptık İnşallah silahlısını da Mayıs ayının sonunda uçuracağız müjdesini verdi. Mayıs ayında insansız ama silahlı hava araçları haberlere konu olmadı ama Giresun ve Gümüşhane'deki HES'lere saldırıların ardından aynen Güneydoğu'da olduğu gibi 750 köyde İnsanlı köy korucuları göreve başladı. Ha, hava mı? Evet, Mart kapıdan baktırmıştı ve Japon Meteoroloji Kurumu'nun Nisan ortasındaki açıklanan resmi verilerine göre 100 yıllık küresel sıcaklık rekorunu bize kırdırmıştı. Hem de herhangi bir ay için görülmemiş hem de herhangi bir ay için görülmemiş en büyük farkı atarak görülmüş en büyük fark. Hem de herhangi bir ay için görülmüş en büyük farkı atarak Asıl sorun insanların yasa dışı faaliyetlerinden dolayı hapse atılmamaları değil, bu faaliyetlerin büyük çoğunluğunun yasal olmasıdır. Culture2 Inc. adlı araştırma kuruluşunun direktörü Joe Brewer, Panama belgeleri diye adlandırılan küresel yolsuzluk skandalının üzerine yorumda bulunuyor. CommonDreams.org